Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, bugün Asu ve ben stüdyodayız. Ee, önemli bir konu konuşacağız. Tabi bu önemli konuyu konuşmak için stüdyoda çok değerli bir e, konuğumuz var. Son yazdığı Prens Adaları halkının ve tarihi ve kültürel mirasının depremlerden korunması görevi depremden sonraya mı kaldı? Evet. Başlıklı makalesini konuşmak üzere Sayın e, Haluk Doğan bizimle kendisi ada sakindirdi. Heybelata galiba değil be, mi? Heybelata <gülüyor> sakinliği 1985'ten bu <bugün>. yana. <gülüyor> Herhalde oranın güzel havasıyla direkt stüdyoya geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Haluk Bey, e, İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı, e, başkanlığa bağlı ulusal deprem konseyi başkanlığı, ...Avrupa Sismoloji Dergisi editörlüğü... ...ayrıca CHP İstanbul Milletvekilliği de yaptı... ...esasında evet. epey söyleyecek şey var ama... ...direkt <gülüyor> sorularımıza geçelim... Tabii. ...nasıl isterseniz... Evet, ...buyrun... <gülüyor> ee, ...adaların jeolojik durumu... ...nedir? Evet. Adaların jeolojik ve... ...dolayısıyla jeofizik deprem... ...sismoloji... E, ...konumu, durumu nedir? Biraz... ...deyinelim... E, Adalar e, tabi Marmara Denizi oluşurken e, gölken göl iken e, Marmara Denizi 10 e, bin yıl evvel e, Karadeniz'den e, bir kanalla e, su geliyor ve göl Marmara Gölü Marmara Denizi oluyor. O arada tabi hemen 5 milyon yıl evvelde Kuzey Anadolu fayı Marmara'ya girmiş oluyor. Ve e, adaların hemen güneyinden, Sivri Adalı 4 km güneyinden e, Kuzey Anadolu fayı geçip Saroz'a doğru gidiyor. Adalar e, İstanbul'un en eski kayaları üzerinde. Yani 400 milyon, 450 milyon yaşında e, kayalar var, jeolojik yapılar. Onların üzerinde oluşmuş 9 e, adadan oluşan bir e, yapı, prens adaları. E, bunlar işte bilinenleri büyük ada, hebelada, kinalada, burgaz, e, kaşık adası, e, sedef adası e, gibi. Toplam 9 ada var. Yaz ada, siir ada da bunlardan e, bunlar içinde. E, Tabii e, İstanbul'un e, Marmara Denizi'nin, Kuzey Anadolu'nun e, deprem özelliklerini konuşurken adaları konuşmamak olmaz. Bitti. Adaların e, biliyorsunuz e, sit alanı olması, e, İstanbul'da e, çok önemli e, tarihi ve kültürel varlıkları barındıran bir ilçe olması ve beklenen Büyük İstanbul depreminin e, merkezine en yakın, Konumda olması. Fay hattı hemen dibinden geçiyor demek. Evet, deneyiz, en değil yakın mi? yeri Sivrayada. Sivrayada, dört, dört kilometre. Ondan işte giderek uzaklaşıyor tekrar adalar ama e, daha önceki depremlerde adalar çok fazla kayıt yok, çok eski depremler, tarihi depremler. Evet, onu sormak hı hı. istiyorduk aslında. Daha önceki işte kaç bin dok, bin e, en, e, en iyi kayıtlar 1894 hı. depreminde. 1894 depreminde adalarda e, ciddi kayıplar var. Yani çünkü yakın olması, tarihi yapıların hassasiyeti, dolayısıyla onlarla ilgili dökümlerimiz var elimizde, zamanımız olsa onlardan bahsederiz. Ama Adalar şu anda 16.000 nüfuslu, Yazdıkça, yazın nüfusu 60.000'e 60 çıkıyor, hafta içi 40.000 kişi oluyor yazın, ziyaretçi olarak geliyor. Hafta sonunda 150 bin kişi ziyaretçi olarak geliyor. Dolayısıyla e, bu toplam 1333 hektarlık Prens Adaları e, beklenen Büyük İstanbul depremi düşünüldüğünde e, oldukça fazla hasar alması söz konusu olan bugüne kadar yapılan çalışmalara göre ki bunlar kaba çalışmalar, e, adalar toplam bina sayısı işte 6500 ee, hemen hemen ağır hasar oranı %26. Ee, beklenen ağır, ağır hasar oranı. Beklenen mi? ağır hasar oranı. Hı. Bu 2002'de e, ve 2003'te yapılmış İstanbul Büyükşehir ile üniversitede yaptığı e, Japon uzmanlarında katıldığı çalışmalarda İstanbul Deprem Master Planı'nda e, adalar için verilen e, rakamlar. Bu tabii 2002-2003 rakamları. Ee, aslında tabi bina sayısı çok az artan bir yer adalar sit alan olması nedeniyle e, e, hızlı şey, hı hı. e, bina artışı yok ama şu andaki mevcut altı bin binayla ilgili dökümlere baktığımız zaman bunların, bunları verebiliriz e, toplam 6500 beş yüz binadan bin yedi yüz küsürü e, ağır hasar bekleniyor 2800 bin e, sekiz yüz binada ağır ve orta hasar 4200 binada da ağır orta az hasar dağılımı var. Tabii bunların güncellenmesi lazım. Peki burada yani, bir şey bir yani demek ki bina bina böyle bir risk analizi yapılmış mı? Yani bu e, bilgiler bina bina şimdi mı? Şimdi e, bu e, o zaman bilmiyorum yani hmm. hangi yönteme göre bu yapılmış hmm. bina bazında bir envanter yok. Yani binalarla ilgili elimizde döküm var. Ne kadar kâgir bina var, ne kadar hı hı. E, ahşap yapı var, ya yani bunları biliyoruz. Ha. Sanıyorum bu e, bende de, de e, büyük, e, Adalar Belediyesi'nden aldım geçen gün 2017 itibariyle e, toplam bu 6.000 bin binadan e, işte Adalar üzerinde Adalar bazında döküm var, e, ahşap betonarme taş yığma prefabrik olarak bu sınıflanmış bunlar hmm. var belli hmm. sayılar da belli hmm. ee, her ada için bu yapılmış ee, Sedef adası dahil ee, bunların yaş dağılımları da var ada bazında sanıyorum e, bu buna benzer bir e, tablodan hareketle e, tahmini olarak yapılmış bir hasar dağılımı bu çok sağlıklı değil onu tahmin ediyorum bu arada, ayrıca bu tabloları biz daha sonra dinleyicilerimizle de paylaşabiliriz evet çok iyi yani bu e, a, Adalardan sonra mesela Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Avcılar böyle sırayla geliyor. Beklenen Büyük İstanbul depreminde kayıp bina açısından, insan kaybı açısından elimde şu anda bir sayı yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Adalar bu sit alanı, sit özelliği olan ve 1300 tane tescilli tarihi önemli yapıları barındıran bu adaların bu beklenen büyük İstanbul depremine en öncelikli olarak hazırlanması gerekiyor. Evet. Ve burada gündeme şöyle bir şey geliyor. Ee, normal betonarme karkas yapılar da var. Ee, ama 1300 saniyede tarihi tescilli yapı var. Şimdi tarihi yapıların e, da güçlendirilmesi, tek, depreme tek hazırlanması gerekiyor. Lazım. Evet. Dolayısıyla öncelikle yapılması gereken ne? Sağlıklı bir kayıp analizi yapmak için, risk analizi yapmak için. Adalardaki tüm yapıların tek tek e, envanterinin özelliklerinin ve olası hasar durumlarının çıkarılması lazım ki öncelikle hangi yapılardan başlayacağız onları bilelim. Tabii burada bu tarihi e, e, mirası açısından, kültür mirası açısından bu tarihi tabi, yapıların Mutlaka deprem hasarlarından kurtulması lazım. Bildiğimiz Bizim, kadarıyla böyle bir çalışma yok yani. E, yok. Yani mi? bunu şahıslar eğer eski bir binayı alıp ya da bir bir, bir binayı alıp kendi hmm. kişisel olarak e, işte kaynak bulup onu onarıyor, restore ediyor ya da güçlendirebiliyorsa yapabiliyor. Ama burada da belki zaman kalırsa konusu gündeme getireceğimiz bürokratik engeller var çünkü. E, sit alanı olması nedeniyle e, idari mekanizma açısından işte koruma kurulu, belediye, büyükşehir belediyesi, bakanlık, özellikle bakanlığın kanun hükümünde kurul, kurulan çevreşecilik bakanlığın çok üstün yetkileri var. E, dolayısıyla bir bürokrasi e, çarkı var. Ve bürokrasi çarkı 6306 sayılı e, e, Güç, kentsel tamam. dönüşüm yasasının uygulanması <gülüyor> bütün bunların entegre olması lazım. Aslında elimizde 6306 sayılı var. bir şey var. Araç var diyelim. Yani bir afet <gülüyor> riskine karşı araç Yani e, tırnak evet. içinde kullanıyorum. 2012 Mayıs'ında ee, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ve bu yayınlandı. Evet. E, kentsel dönüşüm yasası olarak halk arasında biliniyor. E, bu Aslında bu, öyle değil. Yani yasanın ilk maddesini okuduğunuzda yasanın ilk maddesini <gülüyor> okuduğumuzda e, iyileştirme, yani iyileştirme sağlıklı bir hale getirme yaşanabilir mekan yaratma güvenli ortam yaratma amaçlanıyor. Yani Tanımında eksikler var. Ben o kanunun o tanımında eksik olduğunu söylüyorum. Orada tasfiye sözcüğü var. Tasfiye e, yanlış. Bence o, o tasfiyenin yerle, yerleşme olarak yeniden yerleşme olarak düşünülmesi lazım. Çok özür dilerim. Şu 6306 Kentsel Dönüşüm Kanunu bir okuyalım mı? Okuyun. Çok az çünkü giriş evet e, tanım, tanım, tekrar hatırlasınlar birinci maddesi aynen şöyle yazıyor kanunun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun Hı -hı. sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme evet <gülüyor> iyileştirme Yeni. tasfiye sizin dediğiniz evet. gibi birazcık değişmesi gerekiyor ve yenilemeler evet. bir de koruma evet tabii, şimdi tabii koruma, ko ko koruma de... yok yok, mesela koruma yok burada mesela koruma amaçlı e, bunu tamamen koruma kurullarına ya da hatta biliyorsunuz şey, söz, e, şey e, bakanlık koruma kurullarını kaldırdı kendi yani, e, şeye genel müdürlük olarak bünyesini aldı hı hı. dolayısıyla bakanlık şu anda en üstte karar verici mekanizma Evet, öyle bana diyor. sormadan koruma amaçlı imar planı olmaz diyor mesela. Bu Şimdi şeyde de 6306'da da, da diyor ki yani eğer burası bir sit statüsü altındaysa sit evet. alanıysa evet. o zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü alınır diyor ve bu görüşü de 30 gün içinde bildirir ama ya. karar ve son karar mekanizması e, Çevre Şehircilik Bakanlığı. İşte eğer sit alanıysa da Kültür ve Turizm evet. Bakanlığı'na da görüş sormak gerekir diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle benzeri bir sit alanında bir afet riskine e, ilişkin bir iyileştirme, koruma çalışması daha henüz yapılmadı Şimdi galiba. Şimdi restorasyonlar yapıyorlar ama restorasyon yapmakla o bireyse, e, afetlere karşı dirençli dayanıklı hale getirmek başka bir şey. Yani restorasyon yaparsınız. Şimdi görüyorum ben gayet güzel. İşte vakıflar, genel müdürlüğü, bakanlık, ilgili kurumlar, turizm, kültür bakanlığı falan bir şeyler yapılıyor. Şehirlerde, değişik şehirlerde konferanslar veriliyor, sempozyumlar yapılıyor, eylem planları var. Çok güzel. UCEP'in tarihi yapılarla ilgili ona değineceğiz. Belki U Ulusal Deprem Eylem Planı ne göre 2012 17ye kadar e, tarihi yapıların deprem güçlendirmesinin yapılması gerekiyordu. Hmm, diyor. De, e, yani AFAD'ın kendi hazırladığı raporda verilen tarih 2017'ye kadar. 2017'de o daha adalarda bu konuda hiçbir şey yapılmadı örneğin. Hiçbir ama şey bazı anlendi. şeylerde yapılıyor. Restorasyon yapılıyor. Yapıl güzel restorasyonlar var ama, ama bunlar depreme dayanıklı hmm, hale hmm. geliyor mu? O çok tartışmalı. Çünkü bu konuda e, her iki yılda bir Türkiye Mühendis Mimar Odası Birliği'nin tarihi yapılan güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu yapılıyor. Dördüncüsü 2013'te yapıldı, 2015'te yapıldı, 2015'te yapıldı beşincisi. Altıncısı da bu sene Erzurum'da yapılacak, şey pardon Trabzon'da yapılacak. Dolayısıyla bunlar hocalar. Çok değerli bu e, konuda bilgisi olan çok değerli hocalarımız, uzmanlarımız bunlar üniversiteden ya da kurumlardan, bakanlıklara gelip tartışıyorlar. E, tebliğler çıkıyor, çok güzel ta tartışmalar var, çok güzel bilgiler var, üniversitede araştırmalar var, uygulamalar var. E, güzel de yani sonuçta e, bizim de bu adalar özelinde bunları başlamamız lazım. Şöyle bir soluklanalım diyorum arzu ederseniz epey e, konuştuğumuz konu oldukça ağır e, bir müzik arası verelim size özellikle Heybeli Ada e, evet. <gülüyor> daha bir, bir şarkı bir, <gülüyor> seçtik <gülüyor> sizin için seçtik hediye <gülüyor> ediyoruz bu parçayı ismi de çok güzel e, şey e, İstanbul City Emre Yücelan e, Four Prince Islands albümünden Heybeli Ada, Sound of Heaven ha, çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Thank you. Evet, çok güzel bir parçaydı. Şimdi e, devam edelim. Bu deprem riskine peki adalarda yani evet. demek ki ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi bu 6306 tarihist alanı evet. e, güçlendirmeyle ilgili bir perspektif tarihi da evet. değil mi? Tabii. O perspektifle ilgili aslında e, birçok toplantılarda, sempozyumlarda bunlar konuşuluyor. Ben özellikle neden güçlendirme e, adalar? Çünkü adalar sit alanı. İmar artışları olması çok zor. Bazı yerleri imar açmak çok zor. Bu çerçevede mevcudun toptan göçmeyi önleyecek yaklaşım nedir? Güçlendirme. Güçlendirme üzerinde bazı yapıları, tarihi olmayan yapıları yıkıp yapabilirsiniz yeniden. O ayrı bir şey. Ama toptan göçmeyi önlemek için ne yapacağız? Güçlendirme yapacağız. Ama görüyoruz ki bir itibarsızlaştırma var. Yani güçlendirme o kadar ilgi çekmiyor. Çünkü kar getirisi düşük, rant yok. İyi, çok iyi mühendislik ve deneyim gerektiriyor. İyi ustalık ve iyi işçilik gerektiriyor. E, Binaların çok dikkatle incelenmesi gerekiyor. Özellikle tarihi yapıların her biri ayrı bir olay. E, titizlik gerekiyor. Şimdi bunlar e, tabii e, zorlukların bir tarafı. Bir de bürokratik engeller var. Yani belediye, koruma kurulu, bakanlık, hak sahibi e, gibi bir araya gelmeleri ve bir araya lazım. gelip Bunların bir entegrasyonla bu tarih yapıları, bu için ne yapılabilir çözmesi lazım. Ama avantajları var. Bir kere daha az e, yıkım ve çevre kirliliği oluşturuyor güçlendirme. İster normal yapılar olsun ister tarih yapılar olsun. E, mahalle bütünlüğü korunuyor. Kültürel, sosyal kültürel e, yapı e, korunuyor. Maliyet çok düşük, hızlı yapılıyor. Kısa sürede bitirme olanağı var. Yeni bina maliyetinden, maliyetinin yüzde yirmi beşi, mertebesinde maksimum e, harcama. Mühendislik hizmeti almış hesabı yapılmış ancak günümüz yönetmeliği dışında kalmış yapılar için ideal. Yıkmanıza gerek yok. E, usta işi binalar için yeniden projelendirip güçlendirme yapabilirsiniz. Kurtarırsınız. Toplan göçmeyi önlersiniz. Güçlendirme temel amacı toplan göçmeyi önlemek. Evet. İster Yeni e, ister betonarme olsun ister tarih yapılar olsun yırma bina olsun. Ama burada şimdi tarih yapılardan bahsettiğimize göre aslında tarihi yapılar için özel yani güçlendirme dediğimizde araştırma gerekiyor. Yani her Doğru. bir binanın tek tek kendi tarihi dönemi çerçevesinde aslında adalarda belki de bir güçlendirme odaklı bir araştırma plan, araştırması planı, bir eylem planı, ha, eylem planı gerekiyor bir de bir araştırma atölyesi kurulması gerekiyor Tabii, çok, belki çok çok önemli ya çünkü adalarda belki bir koruma kurulundan evet. İBB'den belediyeden vesaire oluşmuş böyle uzmanlardan oluşmuş yani tek tek binalara bakıp aslında bir güçlendirme Doğru, stratejisi gerekiyor. Yani, çok hızlıca. Bu, bu söylenmiş yani. mesela İKOMOS Tarihi Yapı Restorasyon e, Bilimsel Komitesi'nin tavsiyeleri var. Türkiye'de bu Venedik tüzüğüne. Bunlara dikkatli bakmak lazım. Şöyle bir tespit de var Türkiye'de. Tarihi yapıların güçlendirilmesi konusu bir kalıba girmez. Çok bileşenli, çok kapsamlı, çok karmaşık bir çalışma alanı. Dolayısıyla bunun altyapısının hazırlanması lazım. Evet. Yani Adalar buna eğitim, örnek olabilir aslında. Tabii olabilir. Adalar bir fırsattır bunun evet. için. Çok güzel bir fırsattır. Türkiye'de örnek oluyor. Birçok insan yetişir. Yüksek lisans ve master doktora yapma imkanları olur. Her yapı özel bir projedir diyor uzmanlar. Evet. Yani zahmetlidir. Ama ne yapacağız? Tarihi yapıyı e, kötü varlıklarını kurtaracağız. Evet. Çünkü deprem beklemez. Evet. Yani mesajımız bu. Ve de bunun masrafından, maliyetinden de aslında korkmamak lazım. Yani 6306 sayılı yasanın bir finansman kolaylığı da var, var. yani güçlendirme Tabii. yapmak istediğimiz de krediler veriliyor. Tabii ama kaldı burada ki, evet kaldığı tarihi yapılar ile ilgili onar onar restorasyon için de kredi imkanları var. Bunu özendirecek bazı çalışmalar yapmak lazım ama bu çok aktörlü bir eylem planı. Bunun içinde STK'lar var, e, idari mekanizmalar var, bakanlık var, belediye var, yani e, mühendisler var. Dolayısıyla bu bunun için bir toplantı yapmamız lazım. Evet. Öyle bir şey düşünüyoruz. Evet. Yani adada adalara özel bir e, güçlendirme ya da işte depreme hazırlık açısından bu 1300 tescilli yapı dahil diğer normal yapıların da depreme hazırlanması çok için. Geç için sene geçti bir, çok geç kalmadık mı? çok geç <gülüyor> <Evet>, kalmadık. 18. <gülüyor> Yıllık kutlu e, yani. 18. <gülüyor> yılı geliyor 1999 depremi sonrası yıl dönümü geliyor yani. Bu yani, toplantının da anonsunu e, e, böylece yapmış olduk evet. Sayın Haluk evet. Eydoğan. Bunu sizden bekliyoruz o zaman. Tabii. İlk fırsatta adalarda tam da bütün bu paydaşların bir araya geldiği, bu çağrının belki uzmanlarla birlikte adalarda bizzat yapıldığı bir toplantı. Evet, Profesör Haluk Eydoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Biraz da adalardan haberlere geçelim. Aşağı yukarı bir yıl önce Ada Gazetesi İsta, şöyle bir başlık kullanmış. Büyükada Saat Kulesi ne zaman orijinal haline geri dönecek? Bu tabii elimizdeki fotoğraflara da bakınca o zamanki haliyle bugünkü hali arasında gerçekten çok fark var bu Saat Kulesi'nin. Tabii hangisi orijinal diye bir ayrı tartışma konusu var. Yani hangi tarihe kadar gider en, en orijinal zamanı onu tam bilemiyoruz. Bir de Adalar Postası'nın yine Saat Kulesi ile bir haberi var. O da İstanbul'un en kaliteli şaraplarını imal eden Antonio Sagredo. İçki fabrikasının 1918'de Aşağı Macar Meydanı'nda yani bugün işte orası şey, 23 Nisan Caddesi hı hı. olarak e, ismi değiştirilenlerden yine. E, hem içkilerinin satış pavyonu hem de reklam amacıyla inşa ettirdiği kule rüzgara açık olduğundan müşterilerini cezbedemeyip zamanla e, saat kulesine. Dönüşmüş çok hoş yani evet, evet. <gülüyor> e, tabii e, çok da bunu, hoş bir bunu, şey var adada e, çekilen hemen her fotoğrafın arka planı olan saat kulesi için bir rivayet şöyle e, diyor saatin altında iskeleye sırtını dönüp çektirdiğin resim büyük adaya geldiğinin resmidir. Evet. İskeleye yüzünü dönüp çektirdiğin resim ise Büyükada'dan gideceğinin resmidir. Gözlerinden sevinç okunur İlk, İlkinde ikincisinde ise hüzün. Evet. <gülüyor> Bize Dünya Mirası Adalar Facebook ve Twitter hesabımızdan ulaşabilir. Dünya Mirası.adalar.gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kontrol masasında Barış'a e, çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere konuğumuza Haluk Bey çok teşekkürler. Ben de teşekkür İyi ki geldiniz. Aydınlattığınız bu konuya bizi. yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adalar hepimizin.